Ahmet Er Rufai Hazretleri, Hak Yolcusunun Düsturları, Nizamülhas fi Has, Fî Allah'a giden yolda, ihtisas kazananlara mahsus, Nizam ve Kaideler. Muhabbet Ey kardeşlerim, Birbirinizi seviniz, İşlerinizi görenleri seviniz, Devlet işlerinizi yürütenlere karşı, Sabırlı olunuz. Devlet reisinize karşı baş kaldırmayınız. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ne buyuruyorlar. Kim ki kendi devlet büyüğünün hoş olmayan bir icraatını görürse sabırlı hareket etsin. Zira en ufak bir karşı gelmeyle dahi olsa kim müminlerin emirine baş kaldırarak ölürse o cahiliye ölümü halinde ölmüş olur. Allah ondan razı olsun. Samit oğlu Ubade'nin rivayet ettiği bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat için bizi davet etmişti. Biz de kendisine biat ettik. Resulullah'ın bizden aldığı ait ve misakta sevinçli anlarımızda da kederli anlarımızda da Sıkıntılı hallerimizde de geniş hallerimizde de Allah'ın ve Resulünün emirlerini dinleyip itaat edeceğimize açık ve cerh edilmez bir küfür hallerini görmedikçe velev ki kendi arsularını bizim arzularımız üzerine tercih etseler bile amirlerimize itaat edeceğimize ve onlara karşı gelmeyeceğimize dair biat ettik, söz verdik. İşte bu Âlemlerin sevgilisi ve sadığı kulümeni olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki emirleridir. Onlarda sizin için hidayet ve bereket vardır. Emniyet ve güven vardır. Onlara sarılınız. Onlara sarıldığınız takdirde ebediyen ve asla dalalete düşmez, hidayet üzere kalırsınız. Akrabalarınızsa, kadınlarınızsa, Evlatlarınıza, hizmetçilerinize ve çalıştırdıklarınıza şefkat ve merhametle ve mülayemetle muamele ediniz. Onlara sert, haşin, katı ve kırıcı davranmayınız. Meğer ki Allah'ın dinine taalluk eden meseleler ola. Onların insanlık haysiyetini koruyunuz. İnsanlık izzet ve şereflerini koruyunuz. Zira hiç şüphe yok ki insanlık haysiyeti de İmandandır. Aile efradınızla orta yollu bir geçim ve yaşam yolu tutturunuz. Darlığa ve sefalete sebep olacak derecede çimri, israfa ve harama kaçacak derecede savurucu olmayınız. Daima orta yolu tutunuz. İfrat ve tefritten sakınınız. Zira biz orta yolu tutan bir ümmetteniz. Yatak ve örtü hususunda ölçülü davranın. Hayatın zorluk ve sertliklerine kendinizi alıştırın. Çünkü nimetler devam etmez. Şehvette, elbise ve yiyecek sevgisinde fazlaya meyletmeyin. Azı size yetenin, çoğundan müstani olmaya çalışın. Aile efradınıza dini terbiye öğretiniz. Onlara insanlık haysiyeti veriniz. Her birini izzet sahibi kişiler olarak yetiştiriniz. Dillerini ancak ve sadece şerefli ve hak sözler söyleyecek şekilde kayıt altına alınız. Onların gidişlerini ve dönüşlerini kayıt altına alınız. Ancak şerefli huzurlara gelsinler, hayırlı meclislerde bulunsunlar. Bu hususta müminlerin emiri Hazreti Ali'den şu söz rivayet edilir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali der ki, Bir şeyi diğer bir şeyle kıyaslamak ve ne olduğu hakkında doğru bir hükme varabilmek için birçok ölçüler vardır. Eşya için durum budur. İnsan için de ölçü yine insandır. Nasıl bir insan olduğu hakkında doğru bir hükme varılmak istenen kişi de diğer bir kişiyle yani arkadaşları ve hemhal olduğu kişilerle bilinir. Gerçekten Kişinin meşrebi ve ne olup olmadığı, arkadaşlarından ve hemhal olduğu kişilerden anlaşılır. Öyleyse, ey insanlar! Temiz kalpli, gönül ehli ve güzel ahlaklı kişilerle arkadaşlık kurunuz. Onlarla hemhal olunuz. Onların sohbetlerinde bulununuz. Onların fakir oluşlarına, zahiri, şekli mahfiyetlerine, küçültücü nazarlarla bakmayınız. Zira unutmayınız ki eski ve yırtık kınlar içinde Allah'ın nice değerli int kılıçları vardır.